İzeger'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi Merhaba, Varşova şehri yetkilileri Polonya'nın hava kirliliğinin ana nedenlerinden biri olan ve evleri ısıtmak için kullanılan kömürün Ekim ayının başından itibaren Varşova'da yasaklanacağına dair bir kararı kabul etti. Başkenti çevreleyen bölgelerde ise yasak 2028'de yürürlüğe girecek. Varşova sadece Polonya'nın en kirli şehirlerinden biri değil. Aynı zamanda dünyanın en yüksek hava kirliliğine sahip şehirlerinden de bir tanesi. IQ Air tarafından sunulan sıralamada ise özellikle ısınma mevsiminde sorunun boyutu daha da büyüyor. Hanelerde yanan kömür bu soruna önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Varşova evlerde kömür yakma yasağı olan ilk Polonya şehri değil. 2019'da Krakow Polonya'da ısınma için kömür ve odunun yakılmasını yasaklayan ilk yer oldu. Krakow'un genel hava kalitesi son 3 yılda önemli ölçüde iyileşti. Getirilen yasam bir sonucu olarak 40 bin fosil yakıtlı soba tasfiye edildi ve PM10 ve kanserojen benzopren konsantrasyon seviyeleri %40'dan fazla düştü. Hava kalitesindeki bu iyileşme aynı zamanda bölge sakinlerinin özellikle de çocukların sağlığında bir iyileşmeye dönüştü. Yasaklardan bu yana 7-8 yaş arası çocuklarda aslında %22'den %9'a bir düşüş var. Yani neredeyse 3 kat azalma var. Daha büyük çocuk grubundaysa yani 16-17 yaşta düşüş daha da yüksek. %22'den %5'e kadar düşmüş durumda. Evet durum esasında Türkiye'de benzer şekilde bazı kasabalarda kışın ortasında nefes almak mümkün değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 30 CHP'li milletvekilinin imzasıyla meclis başkanlığına bir önerge sundu. Biyolojik çeşitliliğin korunarak iklim krizinin etkilerine uyumlu bir ulusal gıda politikası oluşturmak için Meclis Araştırma Komisyonu. Önergede küresel salgın ve ekonomik çıkmazla birlikte yükselen kapitalizmin krizi iklim yıkımının ülkeler ve toplumlar üzerindeki etkisini vahşileştirdi. İklim krizinin tüm insanlığı etkileyecek sonuçlarından biri de gıda krizi deniyor. Ve Murat Bakan önergenin gerekçesine ilişkin olarak yer kürenin ısınması, iklimlerin değişmesi, su kaynaklarımızın hızla kirlenmesi ve tükenmesi yanında vahşi sulama ve pesit gibi Tarım zehirleri başta olmak üzere yanlış tarım uygulamalarındaki ısrar toprağı ve dolayısıyla gıda üretimini hızla tahrip ediyor dedi. Yalnızca topraktan üretim değil sofraya gelen her türlü gıdayla ilgili hayvancılıkla deniz canlıları içinde aynı bilinç ve hassasiyetle hareket edilmesi gerektiğini verirten bakan şöyle dedi. Yerli gıda üretiminde bizzat iktidar tarafından zayıflatılarak dışa bağımlı hale gelen ülkemiz için üretim, Üretim aşamaları, gıda güvenliği ve gıdaya erişim konularında yanlış politikalardaki ısrardan vazgeçmek, iklim krizi gerçeğiyle yüzleşip gerekli tedbirler için radikal kararlar almak zorundayız. İklim acil durumundan dolayı yakın gelecekte bizi bekleyen gıda krizine karşı hazırlıklı olmak için gıda üretimi, gıda güvenliği ve gıda tedariki konularında hatalı uygulamalardan vazgeçip hızla ulusal gıda politikamızı belirlemeliyiz dedi. Bir günden Uğur Şahin'in haberine göre UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan ve Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Uruş Mahallesi'nde kurulmak istenen bir tür kil yani sepiolit ocağının çevresel etki değerlendirmesi yani çet sürecinden muaf tutulmasını yargı iptal etti. Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 7 Mayıs 2021'de özel bir şirketin Uruş Mahallesi'ndeki kil ocağı projesi için çet gerekli değil Demişti. İç Anadolu'nun ilk ve tek sakin şehir ünvanlı Güdül ilçesinin yakınında kurulmak istenen bu kil hem tarıma hem de doğaya ciddi zarar vereceğine dikkat çekilerek konuya yargıya taşındı Ankara 5. İdare Mahkemesi'ne. Dava dilekçesinde projenin gerçekleşmesi halinde oluşturacağı toz emisyonları ile bölgede yoğun şekilde gerçekleşen doğa dostu tarım hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerine zarar vereceğine vurgu yapıldı. Dosya kapsamında hazırlanan bölgeyi ziyaret eden bilirkişi heyeti proje tanıtım dosyasının eksikliklerle dolu olduğuna vurgu yaptı. Proje için chat sürecinin işletilmesi gerektiğini bildirdirdi. Hazırlanan rapor üzerine 10 Mart tarihinde yürütmeyi durdurma hükmü veren Ankara 5. İdare Mahkemesi çet gerekli dil kararını iptal etti. Evet bu güzel bir haber fakat buradaki mevcut termik santrallerin, Oluşturmuş olduğu emisyonlar da aynı şekilde bölgeyi feci şekilde tehdit ediyor. Gazete Duvar'dan Natasha Gilbert'in haberine göre Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmada gelecek 50 yıl içinde iklim değişikliği diğer memelilere virüs bulaştan 15.000 daha fazla yeni memeli türü içeren vakaları tetikleyebilir. Bahsi geçen küresel ısınmanın yaban hayatı alanlarının hangi biçimde değiştireceğini ve bunun patojenleri bulaştırabilecek türler arasındaki karşılaşmaları nasıl arttıracağını ve virüslerin türler arasında kaç defa sıçrayacağını öngören ilk araştırmalardan biri. Pek çok araştırmacı COVID-19 küresel salgınının büyük ihtimalle yeni bir koronavirüsünün virüsünün vahşi hayvanlardan insanlara zoonotik yollarda geçmesiyle başladığını ifade ediyor. Yeni araştırma türler arasındaki geçiş yapan virüslerde öngörülen bir artışın daha fazla salgını Tetikleyebileceği hem de insan ve hayvan sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturabileceği konusunda bizi uyarıyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.